وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ اصدق الحديث كِتَابُ الله وخير الهدي هدي محمد وشر الْأُمُورِ محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بِدْعَةٍ ضلاله وكل ضَلَالَةٍ في النار دهله قردشيريم توحيد مدافعسه devam ediyoruz. Her dersin başında söylemiş olduğum gibi inşallah yine kısa bir tekrar yapalım. Biz hakimiyet Allah'ındır. Egemenlik, kayıtsız, şartsız Rabbimize aittir dediğimizde biz bununla dört esası kastediyoruz. Bir, hakimiyetin Allah'a ait olduğuna kişinin itikad etmesi. İki, yönetici konumunda olan insanların Allah'ın indirdikleriyle hükmetmesinin zorunluluğu. Üç, Yönetilen konumunda olan insanların bu hakkı sadece ve sadece Allah'a vermesi, Allah'tan başkasına bu hakkı vermemesi Dört kişinin dünyevi ihtilaflarında veya dini ihtilaflarında şer'i olmayan mahkemelere kesinlikle ama kesinlikle başvurmaması. Bu dört tane esası hayatına tatbik eden insan, hakimiyet Allah'ındır ilkesini hayatına tatbik etmiş demektir. Bu dört tanesinden bir tanesini veya bu dört tanesinden birden fazlasını ihlal eden insan İslam akidesinin temellerinden olan bu temeli ihlal etmiş, zedelemiş demektir. Ee, bu asıllarla ilgili zaten uzun uzun konuştuk kardeşler. Altı yedi derstir belki daha fazla bunları anlatıyoruz. Sonra şöyle bir başlık açmıştık hatırlarsanız demiştik ki Nerede hak ve tevhid anlatılırsa Mutlada orada şeytanlar kendi dostlarına vahiy vahy etmek suretiyle ortaya şüpheler atarlar. Allahuze vecelle ayet-i kerimede bizi uyarmak için diyordu ki: "Ve inne şeyatin la yuhuna ila awliyaihim li yucadiduukum." Muakkak ki şeytanlar kendi dostlarına vahy ederler ki sizlerle tartışsınlar diye. "Ve in ata'tumuhum müşrikun." Ama siz onlara itaat ederseniz muakkak ki siz olursunuz dedi vecelle. Yani Rabbimiz bize dedi ki: her dönemde tevhid ehlinin karşısında ortaya atılan şüpheler insanların kendi düşünüp buldukları şüpheler değildir. Bilakis görünmeyen şeytanlar yani cinli şeytanlar insi şeytanlara bu şüpheleri vahyederler. Yeryüzündeki insi şeytanlar da muvahhidlerin karşısına geçip sanki bu şüpheler onlara aitmiş gibi muvahhidlerle tartışırlar. Ama Allah bizi bir konuda uyardı. Bu şüphelere karşı dikkatli olun. İster bu şüphelerin cevabını bilin, ister bu şüphelerin cevabını bilmeyin. İster şüphenin mahiyetini anlayın, ister şüphenin mahiyetini anlamayın. Mesele şudur, onlara itaat ederseniz müşriklerden olursunuz. Yani müşrikler ortaya bir şüphe attığı zaman bazen buna cevap veremeyebilirsiniz. Şüpheyi tam anlayıp idrak edemeyebilirsiniz aynı zamanda. Ama sakın ha sakın onların şüphesine kulak verip onlara itaat edip müşriklerden olmayın diyor Rabbimiz. Biz de bu ayet-i kerimeden yola çıkarak bir de hakkın ihkakı, batılın da iptali için Hakimiyet tevhidi etrafında oluşturulan bir takım şüphelere dair bazı cevaplar verdik. Bugün geçen dersimizde bir ara vermiştim hatırlarsanız. E, Mısır'da yaşanan son gelişmeler üzerine demokrasi İslam ümmetine nereden girdi? Demokrasi İslam ümmetine Subhanların şu anki hali nedir? E, İhvan üzerinden, Hasan el başlamak üzere İhvandan biraz konuşmuştuk. Bugün şüphelere cevap vermeye tekrardan devam edeceğim inşallah. Değerli kardeşlerim. Allah'ın indirdikleriyle hükmedilmesinin zorunluluğuna inandığı halde veya oy vermemenin gerekli olduğuna inandığı halde bir fıkıh kaidesine yapışarak efendim bizim bugün oy kullanmamız lazım diyen insanlar var. Biliyorsunuz İslam hukukunda şöyle bir fıkıh kaidesi var. Alimler diyorlar ki iki zarar bir araya toplandığında, iki mefsedet bir araya toplandığında veya iki kötülük bir araya toplandığında Bunlardan büyük olanını def etmek için, küçük olan zarar işlenir. Yani iki tane kötülük var burada. Biz İslam ümmeti olarak bu ikisinden de kurtulmakla mükellefiz. Ama uğraştık diyelim, bu ikisinden kurtulamadık. Diyorlar ikisini şöyle takdir edeceğiz. Hangisi daha büyük zarar? Hangisi daha küçük zarar? Küçük zararı alacağız. Büyük zararı def edeceğiz. Buna da işte ahafu dararayn diyorlar. İki zarardan en küçük olanı. Veya bizim Türkiye'de daha yaygın olan ismiyle Ehvenu şerreyn diyorlar. Yani iki şerden en ehven olanı, en basit olanını alacağız diyorlar. Peki bu kaideyle neyi anlatmaya çalışıyorlar? Şunu anlatmaya çalışıyorlar. Diyorlar normalde bunların yaptığı yanlıştır. Bunlar Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorlar. Bunlar batıl, batılla hükmediyorlar. Fakat biz oy kullanmadığımız zaman Müslümanlar zarar ediyorlar. Müslümanlar bir takım imkanlardan faydalanamıyorlar. Onun için biz ne yapıyoruz? İki tane zarar var. Doğrudur. Bunları oy vermek de zarardır. Oy vermediğimiz takdirde başımıza gelecekler de zarardır. Mesela CHP'nin başa gelmesi de bir zarardır. Oy vermek de bir, bir zarardır. Biz diyorlar oy vermek daha küçük bir zarardır. Biz bunu alıyoruz. Büyük zarar olan işte CHP'nin gelmesini ise engelliyoruz diye. Ve bunu yaparken de delilimiz var. Bütün İslam fukhası demiş ki iki zarar bir araya toplandığında küçük olan alınır, büyük olan def edilir. Şimdi kardeşlerim. Öncelikle ben bu konuyla ilgili konuşmadan önce şöyle bir giriş yapayım. Çünkü bu kavmin en büyük özelliklerinden bir tanesi şudur. Yani bir insan bir defa Allah'a şirk koşup isyan etmeye karar vermişse tutunduğu dalın ne olduğuna çok fazla bakmıyor. Yani yeter ki onun içinde bulunduğu batılı meşgulaştırmış olsun. Konuyla alakası olsun veya konuyla alakası olmasın. Hiç umursamadan ona tutunuyorlar, ona yapışıyorlar. Zaten konu içinde de bazı örnekler vereceğim. Koca koca ilim adamlarının Koca koca kanaat önderlerinin yani 10 bin 20 bin nüfuslu cemaatleri yöneten insanların nasıl komik duruma düştüklerini, kendi akıllarını küçümsediklerine dair konu içinde de bazı örnekler vereceğim inşallah. Şimdi öncelikle fıkıh kaidesi nedir kardeşlerim? Yani mesela kitap okuyoruz, hocalardan dersler dinliyoruz. Ya kavaydır fıkıh diyorlar, fıkıh kaydeleri diyorlar, bu kaydede olduğu gibi. Fıkıh kaidesi birçok nasıl bir araya toplanır? ve bir manaya işaret eder, bir manaya devlet ederse işte alimler o birçok nas'tan çıkan sonucu bir başlık haline getiriyorlar. O başlığın altına bazı meseleleri yerleştiriyorlar. O başlığa da قواعدül fıkhiye diyorlar. Veya fıkıh kaidesi diyorlar tekil anlamda. Mesela örneğin kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i açtık, baktık ki Allah Azze ve Celle bize diyor ki Rabbiniz sizin için kolaylık ister, sizin için zorluk istemez. Veya başka bir naslı okuduk. Allah sizin üzerinize zorluğu yazmaz. Allah sizin için kolaylık ister. Peygamberimizin sünnetine gittik. Baktık peygamber diyor ki. Mesela kolaylaştırınız. Zorlaştırmayınız. Veya baktık ki peygamber aleyhissalatu vesselam bize sahabe onun için diyor ki. Haram olmadığı müddetçe. iki seçenek arasında kaldığında. Peygamber her zaman kolay olanı seçerdi. Şimdi bu nasları hepsini yan yana yazdığımda. Ne çıktı ortaya kardeşlerim? İslam kolaylık isteyen bir dindir. Yani bütün bu naslardan çıkan saydığım naslardan sonuç budur. İşte alimler bu bütün nasların işaret ettiği noktayı alıyorlar. Bunu bir başlık haline getiriyorlar. Diyorlar ki el meşakkatu teclibu teysir. Zorluk oldu mu? Zorluk kolaylığı gerektirir diye. Bunun da adı fıkıh kaidesi olmuş oluyor. Veya diyelim ki kardeşlerim siz Kur'an-ı Kerim'i açtınız. Baktınız ki Rabbiniz diyor ki Azze ve celle Domuz eti size haram kılındı, kan haram kılındı, putlara kesilenler haram kılındı, Allah'ın adından başkasına kesilenler haram kılındı. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle akabinde Kim de zor durumda kalırsa Haddi aşmaksızın bunlardan yer veya içerse Onun üzerine bir günah yoktur. Ve buna benzer birçok nas bulundu Kuran-ı Kerim'de. İslam alimleri geliyorlar diyorlar ki bizim şeriatımız şunu anlatmak istiyor. Zaruretler Haram olan şeyleri mübakkılar. Yani bir şey haramsa sen de zaruret içerisindeysen, o olmadığında yaşayamıyorsan, mutlaka onun olması lazımsa İslam onu sana yaşayacağın kadar İslam onu sana mübah kılar diye. Ve buna da fıkıh kaidesi diyorlar kardeşlerim. İşte aynı şekilde oy atmak için veya işte seçimlere katılmak için iki zarar yan yana geldiğinde biz bu iki zarardan küçük olanı alır, büyük olanı def ederiz. Ehvenu kaidesi de aynen böyle birçok nasrın bir araya toplanarak eee işaret etmiş oldukları bir fıkıh kaidesidir. Peki hangi nas buna delalet etmiş? İmam Ahmed'in ve İbn Mace'nin rivayet etmiş olduğu bir hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la darara ve dirar. Zarar görmek de başkasına zarar vermek de yoktur. Yani İslam fıkhının temel meselelerinden bir tanesi şudur. Yaptığınız bütün tasarruflarda ne siz zarar göreceksiniz ne de karşılıklı olarak insanlarla birbirinize zarar vereceksiniz. Peygamberimiz İslam şeriatında zarar yoktur diyor. La darara ve la dirar. İslam alimleri demişler ki bu hadis İslam fıkhının temellerindendir. Nasıl ki bizim Rabbimiz ve mallahu yuridu zulmen lil Allah kullarına zulmetmek istemez. Kusse hadisler Rabbimizin dediği gibi ya ibadi inni haramtu zulme ala nafsi ve جعلته بينكم محرما فلا تظالموا ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım sizin aranızda da haram kıldım zulmü birbirinize zulmetmeyin demişler ki İslam zulüm ve zarar babından olan her şeyi yasaklamıştır İslam zulüm ve zarar babından olan her şeyi yasaklamıştır o zaman demişler ortada bir zarar varsa ortada bir zulüm varsa Mutlaka bunun giderilmesi lazım çünkü Allah yeryüzünde zulüm ve zarar olmasını istemiyor. Ondan dolayı demişler ki evvelen birinci kaide olaraktan eddaru yüzel. Bir yerde zarar varsa bu zararın izale edilmesi gerekir. İkinci kaide olaraktan demişler ki kardeşlerim eddaru la yüzelu vimisli. Zarar misliyle zararla defedilmez. Üçüncü kaide olaraktan demişler ki iki zarar bir araya toplandığında iki zarar bir araya toplandığında küçük olan zarar alınır. Daha büyük olan zarar def edilir. Madem ikisini birden defedemiyoruz, Öyleyse bari bir tanesinden kurtulalım, büyük olanından kurtulalım diye. Küçük olan alınır, büyük olan def edilir diye. Bu kayden aslı da esası da budur. Yani Allah'ın zulmü ve zararı İslam şeriatından nefret etmesidir. Şimdi kardeşlerim, ister bu fıkıh qaidesi olsun, ister başka bir fıkıh qaidesi olsun. Biz Müslümanlar olarak fıkıh qaideleriyle nasıl muamele edeceğiz? Yani mesela akide alanında kullanıyoruz bunları. Amelî anlamda kullanıyoruz bunları. Öyleyse bunların fıkhına dair bilgiye sahip olmak lazım ki Allah muhafaza şeriattan bir esasa dayanıyoruz diye kendi dinimizde kendimizi Allah'a karşı zor durumda bırakmayalım. İlk olarak kardeşlerim şunu bileceğiz ki hiçbir fıkıh kaidesi Allah'ın kelamı veya Rasulünün sünneti değildir. Alimlerin iştihatlarından bir iştihattır bu kadar. Bu ne demek kardeşlerim? Bu şu demek. Zaten bütün fıkıh kaidesi yazan, bu konuda kitap yazan bütün alimler de, konu içerisinde de örnek vereceğim anlatacağım inşallah. Şunu söylemişlerdir, fıkıh kaidesiyle ortaya çıkan sonuç şeriatın naslarından bir nasla çatışırsa o bu kaidenin dışındadır, bu kaidenin istisnasıdır, onunla amel edilmez demişler. Yani mesela sen bir konu oldu diyelim biriyle konuşuyorsun Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuduğun zaman Kur'an-ı Kerim'den ayet bağlayıcıdır. Peygamberin hadisini okumuş olduğun zaman Peygamberin sözü bağlayıcıdır. Ama bir alimin içtihadını söylediğinde alimin içtihadı bağlayıcı mıdır? Alimin içtihadı sadece kendisini bağlar. Kendinin dışında hiç kimseyi bağlamaz. Hele alimin ortaya koymuş olduğu içtihat İslam'ın naslarından bir nasla çakışıyorsa alimin içtihadının İslam'da hiçbir kıymeti yoktur. En fazla hüsnü zan babından deriz ki bu alim yaptığı hatasından ötürü Allah azze ve celle ona bir ecir vermiştir. İsabet etseydi Allah Azze ve Celle ona iki ecir verdi. Ama nas'ın karşısında alimin iştihadın hiçbir değeri yoktur. Doğal olarak bir fıkıh kaidesi İslam'ın nas'larından bir nas ile çatışırsa bir içtihat bir nasla çatışmış demektir. Onun hiçbir kıymeti olmaması lazım müslümanların yanında. İki kardeşlerim. Nasıl ki alimler kaideleri fıkıh kaidelerini Kur'an'dan ve sünnetten alıyorlar. Hâkese fıkıh kaidelerin açıklamasını ve tefsirini de Kur'an'a ve sünnete göre yapıyorlar. Şimdi bu madde çok önemli. Bu maddeye dikkat edin. Mesela dersin başında bir örnek verdik. Dedi ki birçok nasdan şöyle bir kaide çıkmış ortaya. El meşakkatü bu tesir. Bir yerde meşakkat varsa, zorluk varsa orada kolaylık da, orada kolaylık olur. Meşakkat zorluğu getirir beraber, kolaylığı getirir beraberinde. Şimdi diyelim adamın bir tanesi geldi kardeşim dedi ki bu fıkıh kaidesi midir? Fıkıh kaidesidir. Naslardan alınmış mıdır? Naslardan alınmıştır. Beş vakit namaz kılmak bana ağır geliyor. Beş vakit namaz kılmak bana ağır geliyor. Eğer zorlukta kolaylığı getiriyorsa benim hakkımda bunu alimler dört vakte düşürsünler. Ben sabah namazına kalkamıyorum. Zorlukta kolaylığı getirsin beraberinde benim hakkımda farz beş vakit olmasın, dört vakit olsun. Böyle bir adam böyle bir söz söylediği zaman bu sözün kimsenin yanında bir kıymeti var mıdır kardeşlerim? Ha Demek ki fıkıh kaidesi nasıl çakıştığı zaman kişinin ona yüklemiş olduğu anlam, ona olan tefsiri İslam'ın genel naslarıyla uyuşmadığı zaman onu kişinin yüzüne geri çarpıyoruz. Veya gencin biri geldi, dedi ki zaruretler haramları mübah kılar. Ben dedi, fitne ortamında yaşıyorum, evlenemiyorum da aynı zamanda. Ben kötü bir şey yapmaktan korkuyorum, bana izin versinler ben zina yapacağım. E niye zina yapacaksın? Ben zaruret halindeyim. Yani, perişan oluyorum, öleceğim, helak olacağım, benim zina yapmam lazım dedi mesela. Ve buna da delil olaraktan kaide getirdi. Dedi ki, اَدَّرُورَاتُ تُبِحُ mahzurat. Zaruretler, haram olan, yasak olan şeyleri mübah kılarlar. Bu tip bir tavır karşısında sadece güleriz. Ve karşımızdaki insanın dininde bir sorun olduğunu anlarız kardeşlerim. Niye? Çünkü İslam'dan aldığı bir kaideyi İslam'a göre açıklamadı. Kendi kafasına göre açıkladı. Ve ortaya çıkarmış olduğu sonuç da İslam'ın naslarından bir nasla çakışmış oldu. Demek ki kardeşlerim, bu fıkıh kaideleri İslam'a göre tefsir edilmezse dini yıkan, dini yerle bir eden silahlar haline dönüşürler. Nerede bir zındık varsa gelir, içinde bulunduğu durumu zaruret olarak isimlendirir ve Allah'ın haram kılmış olduğu her şeyi mübah kılar kendine. Nerede bir zındık varsa gelir, içinde bulunduğu durumun meşakkat olduğunu söyler, Allah'ın farz kılmış olduklarını kendinden defeder. Ramazan gününde inşaatta çalışan adamın ne günahı var? 10-15 sene, sene yaz, Ramazan yaz ayına denk gelecek. İnşaatta, inşaat sezonu da Ramazan'da var. E o garibanlar 40 derece, Urfa'da 50 derece, Diyarbakır'da sıcağın altında. Nasıl çalışacaklar bu adamlar? Bir tanesi gelse ki vallahi ben bir fıkıh kaidesi okudum. Meşakkat zorluğu beraberinde kolaylığı getirir. Biz işçilere yazın, oruç tutmak yoktur. Çünkü yazın meşakkat, sıcak da gerçekten meşakkattır. Yani içinizde sıcaktan meşakkat duymayan kimse var mı? Hele Diyarbakır, Urfa gibi yerlere gidip de oranın sıcağından rahatsız olmamak mümkün mü? Mümkün değil kardeşlerim. Meşakkat var. Meşakkat varsa o zaman orucun hükmünü de kaldıralım. Demek ki kardeşlerim, fıkıh kaideleri İslam alimlerinin elinde bulunmalı. Ve şer'î naslara uygun bir şekilde tefsir edilmeleri gerekir. Aksi durumda, fıkıh meselelerini anlayalım. Dinin meseleleri kolaylaşsın diye konulmuş olan fıkıh kaideleri zındıkların da çabasıyla İslam'ı yerle bir eden, bütün farzları ve bütün vacipleri ortadan kaldıran, haramları da insanların hayatına sokan kaideler hakına kaideler haline dönüşür. E buna dikkat etmek lazım. Şimdi bu şeyi yaptıktan sonra bu mukaddimeyi yaptıktan sonra şunu söyleyelim. Bu ile bu zikredilen vaka arasında bağlantı kurmaya çalışalım. İki zarar bir araya gelirse ve bu iki zarar birden izale edilemiyorsa eğer hayatımızdan çıkaramıyorsak iki zararı birden küçük olan zararı alırız büyük olan zararı defederiz. Bu şer'i bir kaide midir? Şer'i bir kaide midir? Şimdi bunu kendi zamanımıza uygulayalım. AK Parti'ye oy vermesek başımıza CHP gelecek. MHP oy vermesek başımıza HDP gelecek mesela. Biz bu iki ikisine zarar yani öyle öyle takdir ediyorlar. Hani AK Parti'de bir zarar CHP de bir zarar. Fakat CHP'nin zararı AK Parti'nin zararından daha büyük. Öyleyse biz küçük zarar olan AK Parti'ye vereceğiz, Büyük zarar olan CHP'den kurtulacağız. Şimdi ilk olarak kardeşlerim ortada iki tane zararın olması gerekir. Yani iki zarar bir araya gelirse dediğimize göre iki zarar olması gerekir. Ve gerçekten iki tane zarar da var. AK Parti de başlı başına bir zarardır. CHP de başlı başına bir zarardır. HDP de başlı başına bir zarardır. HDP'de başı başlı başına bir zarardır. Saadet de başı başına bir zarardır. Çünkü hepsi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler ve Müslümanları demokrasi oyununa çekmeye çalışan partilerden başka bir şey değildir. Hepsi zarardır. Demek ki iki tane zarar var. İkinci bir madde kardeşlerim. Bu iki zarardan kurtulmak mümkün olmayacak. Yani biz iki zarardan kurtulamıyoruz. Ve iki zarardan kurtulamadığımız için bir tanesini alıyoruz. Şimdi kim şöyle bir şey söyledi? Bu iki zarardan kurtulmanın tek yolu bu iki zarardan kurtulmanın tek yolu seçimlere girmektir. Mesela şöyle bir örnek vereyim kardeşlerim. Burada bir yılan var, burada da bir akrep var. İkisi de size soktuğu zaman sizi öldürecek. alemin bir tanesi size geldi dedi ki, Kardeşler, akrebin zehri yılanın zehrinden daha kuvvetlidir. Ondan dolayı akrebi öldürün, yılan kalsın, yılan soksun yılan soktuktan sonra onun zararını def edebiliriz. Demez misiniz bere ahmak? İkisini birden öldürelim. Yani ikisini birden öldürme imkanı varken niye yılanı şey bırakalım, yılanı sak bırakalım, yılan bizi soksun ki? Yani biraz akıllı ol. Madem iki zararı birden defetmek mümkündür, hem yılanı öldürelim, hem akrebi öldürelim. Kaidenin en başına dönelim, zararın hepsi izale edilir. Bütün zararı izale edelim. Şimdi kardeşlerim, bizim CHP'nin zararından kurtulmamız için AK Parti'ye veya MHP'ye veya başka bir partiye huda para veya saadete destek vermemiz gereklidir. Bunu kim söyledi? Bu Allah azze ve celle'nin indirdiği bir kitap veya peygamberin açıklaması olan bir sünnet midir? Hayır. Mesela peygamberimiz döneminde kardeşler bir tarafta Kisra vardı. Yeryüzünde tuğuyan eden e, Arap Yarımadası'nı kendi kontrolünü almaya çalışan, öte tarafta ise Roma vardı. İkisinin de ortak hedeflerinden bir tanesi Arap Yarımadası'nı kendi şey altına almak, kendi egemenliği altına almaktı. Birisi putperest Mecusi idi. Birisi ise Hristiyan'dı. Roma'da Hristiyan'dı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Roma'nın yanında yer alıp Roma'nın zararı mecusilerin zararından daha azdır. Roma'nın yanında yer alalım. Şeyin karşısında duralım. E karşısında duralım. Biz Roma'ya destek vermezsek Kisra Roma'yı alt eder. Arap yarımadasında mecusilik iyice yayılır. Müşrikler de putperesttir, birbirlerine destek olurlar. Peygamberimiz böyle bir mantık mı güttü kardeşlerim? Hayır. Kisra'ya da dedi siz tağutsunuz, sizi reddediyorum. Roma'ya da decisive tağutsunu reddediyorum. Hatta önce Roma'ya savaş açtı aleysselatu vesselam. Yani aleysselatu vesselam hayattayken Kisra'ya savaş başlatmadı. Aleysselatu vesselam önce Roma ile savaştı. Tebuk'ta Rumlarla savaşmak için çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber vefat ettikten sonra Ömer radıyallahu anh'ın döneminde sahabiler İran'a karşı savaş başlatılar. Veya kardeşlerim, Mudar kabilesiyle Kureyş birbirlerine düşmandılar. Bu da Peygamberi kabul etmiyor, onu işte dinden sapmış buluyor. Bu da Peygamberi kabul etmiyor, dinden sapmış buluyor. Ve ikisi sürekli birbirleriyle mücadele halindeler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine şöyle demedi. Biz Mudara destek verelim. Kureyş'i ortadan kaldırsınlar. Kureyş ortadan kalkarsa zaten burası bizim topraklarımızdır. Mudar uzaktır. Biz buranın yönetimini elimize almış oluruz. Veya aynısını Mudar için biz Kureyşlere bu konuda destek olalım, aramız düzelsin. Aramız iyi olsun ki bize birtakım imkanlar tanısınlar Mekke'de diye. Peygamber aleyhissalatu vesselam böyle bir mantık yütmedi kardeşlerim. Bundan daha açık olanı geçen derste size anlatmış olduğum örnekti. Yani Velid ibn-i Muğire Peygamberimizin yanına geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ey Muhammed para istiyorsan para. Kadın istiyorsan kadın. Cinlendiysen sana doktor bulalım. En sonunda ona dedi ki eğer sen reislik istiyorsan reislik şeref. Seni başımıza kral yapalım dedi. Şimdi mantığı şuradan güttüğümüz zaman, bir tarafta sahabe işkence görüyor, bazı sahabeler şehit ediliyorlar. Kimi sahabe işte yıllardır aç, yiyecek yiyecek yemek bulamıyor sahabeler. Öte taraftan müşrikler Peygamberimize diyorlar ki gel bu tip kararları verdiğimiz meclislerde kararları onaylayan merci sen ol. Yani biz şu müslümana işkence yapalım dediğimde reisimiz sensin, yok desen işkence yapmayacağız, he desen ondan sonra işkence yapacağız. İki zarar var ortada. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam ne yaptı kardeşlerim? Sahabesinin işkence görme zararını üstlendi. Biz buna razıyız. Allah'ın hükmünü bekliyoruz. Biz sabredeceğiz dedi. Diğer zararı Peygamber aleyhissalâtu Vesselam elinin tersiyle itmiş oldu. Bugün La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen insanlar Peygamberimizin yaptığının tam tersini yapıyorlar. Kendi dünyevi sıkıntılarını def etmek adına Onların parlamentolarına girip onlara reis olmaya çalışıyorlar. Sorsan sizin ne işiniz var parlamento'da veya sorsan niye oy veriyorsunuz? Adam size diyor ki biz biz de bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Ama müslümanların sıkıntılarını gidermek için bizim oraya gelmemiz lazım. İyi de senin peygamberin bunun tam tersini yapmış. Yani var olan sıkıntıları üstlenmiş aleyhissalatu vesselam. Ona rağmen müşriklerin parlamentosuna onlarla beraber girmemiş sallallahu aleyhi ve sellem. E alimler böyle iştihad etmişler bizim asrımızda. Ya bu müştehitlerin en büyüğü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil midir? Ben sana diyorum ki güneş, güneş doğmuş sen bana diyorsun mum yanıyor. Yani söndür mumu da güneş doğmuş. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmuş olduğu yerde hiç kimseye söz hakkı yoktur. Onun bir fiil ortaya koymuş olduğu yerde hiç kimseye söz hakkı yoktur. Güneş doğduğu zaman mum hükmünü yitirdiği zaman. Alimler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunmadığı yerlerde mum hükmündedirler. Ama onun sözü ve fiili kandil gibi semada yanmaya başladı mı? Hiçbirinin sözünün bir hükmü kalmaz kardeşlerim. Üçüncü bir ise kardeşlerim şimdi iki zarar dedik ya biz, iki zarardan bir tanesini alacağız, bir tanesini def edeceğiz dedik. Bu iki zarardan hangisinin küçük olduğuna, hangisinin büyük olduğuna kim karar verecek? Yani mesela biraz önce verdiğim örneği şöyle bir daha bir düşünün kardeşlerim. Bugünkü particiler Mekke'de yaşamış olsalardı. Mekeni müşrikler de onlara gene sizi parlamentoya sokalım. Sizi Mekeni reisi yapın dese deselerdi ne diyeceklerdi kardeşlerim? Şimdiki mantıklarıyla bir düşünün. Tamam diyeceklerdi. Piyasada gördüğümüz, işkence gördüğümüz sıkıntı büyük zarardır. Parlamentoya girmek küçük zarardır diyeceklerdi. Girelim parlamentoya, Müslümanların sıkıntılarını giderelim. Mantık bu. Ama bak Allah Resulü böyle yapmadı. Allah Resulü parlamentoya girmeyi büyük zarar kabul etti. Müslümanların işkence çekmesini küçük zarar olaraktan gördü. Demek ki zararları tavsiye etmek aklın işi değildir. Hangi zararın büyük, hangi zararın küçük olduğunu kim belirleyecek kardeşlerim? İslam belirleyecek İslam. İnsanların hevaları değil. Ve İslam'a göre kardeşlerim en büyük zarar Allah'a şirk koşmaktır. İslam'a göre en büyük zarar Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek küfürse. Bu hakkı Allah'tan başkasına vermek, Allah'tan başkasına Rabb ve ilah edinmekse, bunu yapan insanlar Allah'a ve Rasulüne harbi ilan etmişlerse, bunu yapan insanlar Allah'ın hükümlerini değiştiriyor, tebdil ediyorlarsa, bunlar her biri başlı başına birer küfür maddesidir. Ve İslam'a göre en büyük mefsedet, en büyük zarar Allah'a şirk koşmaktır. Lokman Aleyhisselam oğluna tavsiyede bulunurken ne dedi kardeşlerim? Ona dedi ki: "Ya buneyye, la tusrik billahi innesh-şirke le zulmun azim." Ey oğulcuğum dedi, Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk zulümlerin en büyüğüdür. Şimdi Allah azze ve celle şirki büyük bir zulüm diye isimlendiriyorsa sen nasıl şirkin karşı şirki küçük zarar olaraktan göreceksin? Şirkin karşısında var olan biraz daha ticaretimiz iyi olsun, biraz daha çocuklarımız güzel okullarda okusun, biraz daha sözümüzü dünyaya duyuralım gibi bir menfaati şirkin, veya bunu kaybetmeyi şirkin yanında sen bir zarar olaraktan isimlendireceksin. Mekke'li müşrikler Müslümanları yurtlarından çıkardılar. Onlara işkenceler yaptılar ve onları öldürdüler. Allah Müslümanlara ne diyor. "Vaktuluhum Onları yakaladığınız yerde onları öldürün. Ve Sizi çıkardıkları gibi yurtlarınızdan siz de onları yurtlarınızdan çıkarın. Vel Şirk Allah'a şirk koşmak adam öldürmekten daha büyük ve daha şiddetlidir diyor Allah Azze ve Celle. Bunu selef nasıl tefsir etmiş biliyor musunuz kardeşlerim? Şöyle tefsir etmişler. İki şekilde açıklamışlar. Bir, demişler ki siz müşriklerle haram aylarda ve mescidi haramın yanında savaştığınızda ki Bakara suresinde kıssa onunla alakalıdır. Müşrikler size diyorlar ki siz haram aylarda bizimle savaştınız. Kabe'nin yanında bizimle savaştınız. Siz de onlara deyin ki bu bir suç eğer sizin Allah'a şirk koşmanız daha büyük bir suçtur. Yani Allah'a şirk, bütün suçların ve bütün zararların üzerinde bir zarardır. mücahit ise bu ayet-i kerimeyi şöyle tefsir ediyor kardeşlerim. Sizin öldürülmeniz, sizin Allah'a şirk koşmanızdan daha basittir. Yani öldürülmek ve Allah'a şirk koşmak. Memleketten kovulmak ve Allah'a şirk koşmak. Bu ikisi arasında seçim yapmak durumunda kalırsanız, öldürülmeyi seçin, yurtlarınızdan çıkarılmayı seçin. Çünkü müşriklerin sizi şirke dönderme çabaları, sizi öldürmelerinden Allah'ın katında çok çok daha büyüktür. Siz de Müslümanlar olarak küçük olanı seçin. Küçük olandan kastettiğin ne kardeşlerim öldürülmek ve memleketten sürülmek. Büyük olan ne Allah Azze ve Celle'nin yanında? Büyük olan ise Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmak. Bakın kardeşlerim İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste. Muaz diyor ki senedi ihtilaflı olmakla beraber bunu isti'in babından zikrediyorum. Benim habibim yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana 10 şeyi tavsiye etti. 10 tavsiyede bulundu. Bunlardan bir tanesi de diyor la tuşrik billahi ve in qutti'ta au Paramparça edilsen de, ateşlerde yakılsan da sakın Allah'a şirk koşmayın Muaz. Muaz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bana habibim diyor bunu tavsiye etti. Ateşlerde yakılsan da, paramparça edilsen de sakın ama sakın Allah'a şirk koşma dedi aleyhissalatü vesselam. Demek ki İslam'ın nazarında kardeşlerim şirk en büyük mefsedettir. Şirkin karşısında var olan diğer mevsedetlerin hepsi ise şirkten daha düşük mevsedetlerdir. Bunu daha iyi anlamanız için İslam'ın cihadı farz kılmasındaki meşruiyeti ve hikmetleri düşünürseniz bu kaideyi daha iyi anlarsınız. Mesela Allah azze ve celle müslümanlara cihadı emretmiş kardeşlerim. Cihadın bir çeşidi de bir nev'i de Allah yolunda müşriklerle Göğüs göğüse savaşmak, yani qitaldir. Şimdi kardeşlerim, biz müşriklerle savaştığımızda bizi öldürmeleri tehlikesi söz konusu değil midir? Bizi öldürmeleri tehlikesi söz konusudur. Bizim kadınlarımızı cariye olarak alıp kullanmaları söz konusu mudur? Bizim kadınlarımızı cariye olarak alıp kullanmaları söz konusudur. Bizim mallarımızı ganimet olarak alıp bizi esir edip köle haline getirmeleri söz konusu mudur? O da söz konusudur. Beldeyi harap edip akıllarımızla oynamaları söz konusu mudur? Akıllarımızla oynamaları da söz konusudur. Ve İslam tarihinde de bunun örneği çoktur. Bazı savaşlarda Müslümanlar yenilmiştir. Ve bu saydığım zararların hepsi olmuştur. Peki cihatta bu kadar zarar olmasına rağmen, ihtimal olmasına rağmen, alemlerin Rabbi olan Allah Müslümanlara niye cihada emrediyor kardeşlerim? Sebep nedir sebep? Ta ki dinin maslahatı korunsun, yeryüzünde Allah'a şirk koşulmasın diye. Öyle mi? وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ ve وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ O kafirlerle savaşın, ta ki yeryüzünde şirk kalmasın ve din, yönetim, hakimiyet, egemenlik tamamen Allah'a ait olsun diye. Demek ki Allah diyor, mesele tevhid ve şirk meselesiyse, sizin ölmenizin bir değeri yoktur. Mesela tevhid ve şirk meselesiyse, esir düşmenizin, kadınlarınızın cariye olmasının bir önemi yoktur. Evet, Allah böyle olmasını istemez. Ama yeryüzünde tevhid olsun ve şirk kalmasın diye eğer bu tehlikeleri göze almanız gerekiyorsa bu tehlikeleri göze alacaksınız. Demek ki kardeşlerim Allah'ın yanındaki zararları yan yana koyduğumuzda Particilerin yanındaki zarar anlayışıyla Celle'nin yanındaki zarar anlayışı birbirinden farklıdır. Bırakın siz oy kullanmadığınızda, parlamentoya gelmediğinizde işleriniz kötü gitsin, çocuklarınız kötü okullarda okusun size söz hakkı tanınmasın, bırakın böyle basit şeyleri velev ki öldürülecek olsanız Kadınlarınız esir alınıp cariye edilecek olsa, bütün mallarınızı kaybedecek olsanız Allah azze ve celle diyor ki siz tevhidi koruyup şirki hayatınızdan def edeceksiniz diye. Başka bir şey yapmayacaksınız. Allah azze ve celle kardeşlerim, alimlere bir sorumluluk yüklemiştir. Bu da nedir? Hakkı beyan etmeleridir. Ve Peygamber vesselam diyor ki en faziletli şehit, şehitlerin efendisi, zalim bir sultanın karşısında hakkı söyleyip Bundan dolayı öldürülendir. Başka bir rivayette ise en büyük cihad diyor aleyhi vesselam. En faziletli cihad. Zalim sultanın karşısında hakkı söyleyip adamın öldürülmesidir. Senin hakkı söylemen Allah'ın hakkıdır. Alimin hakkı söylemesi Allah'ın hakkıdır. Tevhidin hakkıdır. Şirkin yeryüzünde iptal edilmesidir. Canı bile gidecek olsa İslam bunu çok önemsemiyor. Yani İslam diyor ki yeryüzünde Allah'ın kelimesi yüce olsun. Sizin canlarınızın bir değeri yoktur. Zaten Allah cennet karşılığında Müslümanlardan canlarını satın aldığında aslında zımnen Müslümanlarla böyle bir anlaşma yaptı. Sizin şahsi maslahatlarınızla benim dinimin maslahatları çakıştığında benim dinimin maslahatına yapışacaksınız. Kendi şahsi maslahatlarınızdan feragat edeceksiniz. Çünkü siz cennet karşılığında mallarınızı ve canlarınızı alemlerin Rabbi olan Allah'a sattınız. Onun için kardeşlerim bugün insanların biz bir fıkıh kaidesi var. Küçük olan zarara alıyoruz, büyük olan zarara hayatımızdan def ediyoruz sözleri. E, bu sözün İslam İslam'da zikrettiklerimden de anlamışsınızdır. Hiçbir karşılığı yoktur. Tamamen batıl bir sözdür. Nasıl ki e, zaruretler mübahlara helal kılar deyip zinayı kendine helal gören bir sapık sapıktır. Veya ben beş vakit namazdan zorlanıyorum. Zaten gece de mesaiden geliyorum. Yatıyorum saat sekizde dokuzda bir daha kalkıyorum. Bir de sabah namazına kalkıp uykumu mu böleyim? Bu benim için meşakkattır. Meşakkat da kolaylığı getirir. Ben sabah namazını hayatımdan çıkarıyorum diyen. Nasıl ki sapıktır. Hâkeze bu fıkıh kaidesine yapışıp, ben işte oy kullanacağım diyen insan da keşke sapık olsaydı, sapıklık ona yetseydi. Çok problem değildi. Umulur ki Allah azze ve celle onu affederdi. Ama böyle bir insan hayatına şirk bulaştırdığından dolayı Allah da tövbe edilmediği müddetçe şirki affetmediğinden dolayı böyle bir insan şirke ehledir kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim ben olayı şer'iye açıdan anlattım. Yani şeriat açısından bu sözün değeri var mıdır yok mudur onu konuştuk. Şimdi bir de isterseniz hakikat anlamında, vaka anlamında bakalım ortaya. Yani tamam şeriat açısından bunun bir değeri yoktur. Peki gerçekten vakada bu insanlar söylediklerini yaptılar mı? Yani hani bize yıllardır diyorlar ki AK Parti olmazsa veya işte sağcı, daha önce işte Erbakan'ın partisi vardı, ondan önce Menderes'in partisi vardı. Bunlar olmazsa, İslam'a düşman olan insanlar başa gelecekler ve bunlar Müslümanlara çok büyük zararlar veriyorlar. Biz ise Müslümanlara kolaylaştırıyoruz. Mesela şimdi çok fazla duyuyorsunuzdur. Özellikle böyle biraz yaşlı amcalarla konuştuğunuz zaman hemen size derler ki evladım biz Kur'an'ın yasak olduğu zamanları gördük. Elhamdülillah şimdi okullarda Kur'an seçmeli ders oldu. Mesela. Yani böyle zahiren mantıken baktığınızda doğru söylüyor. Bir zararı def etmiş, adam yerine bir hayır getirmiş. Veya der ben kızımın günlerce evde ağladığını, işte biri der benim kızımın psikolojisi bozuldu, biz onu hastaneye yatırdık. Başörtüsüyle okula gidemiyordu ama Allah hamdolsun şimdi aynı başörtüsüyle işte doktorluk yapıyor. Aynı başörtüsüyle şimdi öğretmenlik yapıyor mesela. Bunu duyarsınız. Veya bana çok söylüyorlar bunu. Oho, hoca diyorlar. Sen eskiden bu anlattıklarını anlatacaktın. Senin kimse bir daha senin ismini bile duymazdı. Senden kimse haber dahi alamazlardı. Bak şimdi Allah'a hamdolsun. Rahat rahat bu anlattıklarını anlatıyorsun. Kimse de sana bir şey demiyor. Tabi bunlara ben her zaman diyorum kardeşler. Allah müşriklerden önce akıl nimetini alıyor. Yahu ben yedi sene davet yapmışım, dört senesi içeride geçmiş, daha bana ne yapacaklar? Yani yedi senedir ben Türkiye'de davete başlamışım. Bu yedi senenin dört senesi içeride geçmiş ve arkamdan da 60 yıllık dosya geliyor. Yani hani üç tane de dosya takmışlar peşime. Daha bana AK Parti ne yapabilir ki zaten? Bundan öte canımı alabilir. Emin olun insanların canının alınması cezaevi imtihanından daha kolaydır. Yani öldürülen insan şehit oluyor, Rabbine kavuşacağını biliyor emin olun zindanda uzun süre yatan hangi müslümana sorarsanız sorun keşke der idam olsaydı biz müslümanları eskisi gibi idam etselerdi ama biz, çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz bu imtihanı bu ağır yükü çekmeselerdi diye yani hani e, siz önceki dönemde bu anlattıklarınızı anlatsaydınız işte hiç e, esameniz dahi okunmazdı diyen insanlar sanki şimdi anlattıklarımızı anlattığımızda çok rahat bir şekilde anlattıklarımızı anlatıyoruz velhasıl kardeşlerim yani bu insanlar bu tip örnekler veriyorlar size. İşte zamanında bunlar yoktu. Ezanın yasaklandığı dönemleri biliriz biz. Ezanın Türkçe okunduğu dönemleri biliriz. Şimdi Allah hamdolsun minarelerde uzun uzun ezanlar okunuyor. Ve kimse de şey yapmıyor. Biz din lafzının ağza alınmaktan korktuğu bir dönemleri biliyoruz. İşte Başbakanımız veya Cumhurbaşkanımız Fatiha okumadan, Besmele çekmeden, Necip Fazıl'dan işte Mehmet Akif Ersoy'dan bir şiir okumadan konuşma bile e, ...yapmıyor e, diye şimdi size bunları söylüyorlar. Değerli kardeşlerim, vakada bu söylemiş olduklarının hiçbir değeri söz konusu değildir. Çünkü bunlar sadece şeytanın insanların gözlerini boyamasıdır. Evet, bir zamanlar Kur'an okunması yasaktı ama O Kur'an'dan bir ayeti insanlara öğretmek için insanlar ölümü göze alabiliyorlardı. Şimdi Kur'an okunmasını okullarda serbest bıraktınız lakin Kur'an'ın bir ayetini insanlar tatbik etsinler diye alimler aylarca konferans veriyorlar. Yani Kur'an serbest ama yaşayan yok. Bir zamanlar Kur'an yasaktı, doğrudur. Ama bu Kur'an'ın bir tane ayetini yeryüzünde tatbik edebilmek adına insanlar ölümü göze alıyorlardı. Varsın yasak olsun. Ama insanların Kur'an'a bağlılığı bu şekilde olsun. Şimdi her yerde Kur'an okunuyor, doğrudur. Hiç sorun yoktur. Ama bütün hocalara gidin. Bütün hocalar size der ki, aylarca ders yapıyoruz ki bir tane Kur'an ayetini Müslümanların hayatına sokalım. Cahiliyenin Müslümanların hayatına soktuğu bir tane kötülüğü Müslümanların hayatından def edelim. Bir zamanlar insanlar kardeşlerim farz olmamasına rağmen sünnet olduğuna ve İslam'ın şiarı olduğuna inandıkları için sarıklarından dolayı canlarını veriyorlardı. Sarığı başlarından çıkarmamak için kendi başlarını gövdelerinden çıkarıyorlardı. Sırf İslam'ın bir şiarını kafirler istedi diye hayatlarından çıkarmasınlar diye. Şimdi sarık serbest ama kocalar Müslümanların üzerindeki kafir kıyafetlerini çıkarmak için adamlar aylarca yıllarca ders yapmak zorunda kalıyorlar. Gidin bakalım İslami konferans adı altında yapılan konferanslara toplayın bakalım gençleri bu gençlerin Amerikalı gençlerden Avrupalı gençlerden tip olarak şekil olarak hiçbir farkı var mıdır? Varsın sarık yasak olsun varsın cüppe yasak olsun varsın, varsın şalvar yasak olsun ama insanlar Ölümü göze almak pahasına bunu hayatlarına tatbik etsinler. Serbest olmuş. Ama biz müslümanlara şu anda onları işte bir müslüman gence evladım eline haç dövmesi yapamazsın. Haç dövmesi yaptığın zaman bu küfürdür. Veya kızım kolye takıyorsun ama senin haç takma gibi bir hakkın yoktur dediğinde kaldırıp bu haç mı? E diye ben bunu artı işareti olarak düşünüyordum. Diyecek nesiller çıkmış oldu ortaya. İyi bir şey mi yaptınız şimdi? Evet doğrudur. Bir zamanlar başörtüsü yasaktı. Ve insanlar o başörtüsünü başlarından çıkarmamak adına kariyerlerini, işte okullarını, diplomalarını, ellerini tersiyle ittiler. Burası doğrudur. Ama şimdi başörtü serbesttir. Hocalar üst üste ders yapıyorlar üniversitedeki kızlara. Kızım sizin örtü başınıza takmış olduğunuz şeyin adı tesettür değildir. Hicab değildir. Bu sadece bir aksesuardır. Bu bir başörtüsüdür. Kadın ayağına mini tek giymiş, altına ince çorap giymiş. Tabi ona mini etek demiyor altına çorap giydiği için. Üzerine başörtüsü takmış. Kız altına kot pantolon giymiş üzerine giymese daha hayırlı olacak. Bir tane tişört giymiş üzerine bir tane mendil takmış kafasına rengarenk bir şey. Yani normal açık bir kadından daha fazla erkeklerin dikkatini çekiyor. Başörtüsü serbest olmuş ne? Başörtüsü yasak olsaydı da insanlar başörtüleri için, tesettürleri için hayatlarını feda etselerdi. Ama başörtüsünü insanlara serbest bıraktık deyip de insanların hayatından başörtü mefhumunu çıkarıp aldınız. Sizin insanlara sağlamış olduğunuz hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yok demektir. Kardeşlerim, bir zamanlar İslami çalışmalar yapmak çok zordu, doğrudur. Bir zamanlar insanların hakkı anlatması çok zordu. Bundan dolayı yakalanan insanlar belki idam ediliyorlardı. Belki müebbet ceza alıyorlardı. Bu da doğrudur. Ama insanlar buna rağmen Türkiye'nin dört bir tarafında mallarını, mülklerini, canlarını, çocuklarını feda edip İslam davası için hizmet ediyorlardı. Şimdi insanları bırakın davaya hizmet ettirmek. Bir derse getirmekte zorlanıyor hocalar. Yani bir tane adamı bir derse getirip oturtup ona onun için elzem olan dinini öğretmek için aylarca o adamla ilgilenmen, aylarca o adamla konuşman geliniyor. Faaliyet serbest olmuş ne yapalım? Faaliyet serbest ama faaliyetten insanlar faydalanamıyorlar. Onun için kardeşlerim bakın. Şu anda var olan piyasadaki bütün hocalara gidin. Sorun Deyin ki hocam Türkiye Müslümanlarının en büyük problemlerinden bir tanesi nedir? Aklı başında olan hepsi size şunu diyecektir ki yazdıkları kitaplar, anlattıkları dersler hepsi bu bu meseleyi içeriyor. Modernizm bizi dört bir taraftan kuşatıyor. Modern hayat bizi kuşattıkça İslami değerler bizim hayatımızdan çıkıyor. Ve insanlar bunun farkında dahi değiller. Yani insanlar yaptıklarının farkında dahi değiller. Mesela örnek sorarsınız. Size örnek olarak şunu verirler misal. Derler eskiden bir Müslüman yolda giderken başını önüne eğirdi. Bir kadın gördüğü zaman Allah erkeklere söyle gözlerini kısın dediği için adam bir kadına bakmazdı ve bu çok büyük bir ayıptı. Ama bugün Müslümanlar evlerine televizyon koymuşlar. Adam karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla oturuyor. Müstehcen sahneleri izliyor, film izliyorum. Dizi izliyorum diye adam müstehcen sahneleri izliyor. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatuh.